Enne el-Nabiyya al sallallahu aleyhi ve selleme muhakkak ki peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zahra ala unasi bazı insanların içinde açığa çıktı. Bu insanların sıfatı neydi? muteferriqine fiy ibadeti ibadetlerinde parça parçaydılar. Farklı farklı şekillerde ibadet ediyorlardı. Minhum onlardan bazısı men ya'budul melaikete meleklere ibadet ederdi. Ve minhum Men <gülüyor> onlardan bazısı peygamberlere ibadet ederdi ve salihine ve salihlere ibadet ederdi. Ve minhum onlardan bazısı ağaçlara ve taşlara ibadet ederdi. Ve minhum onlardan bazısı men güneş ve aya ibadet ederdi. Ve katelhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber onlar ile savaştı ve lem yufarrik birbirinden ayırtamadı. Vadeliyim yani Peygamberimizin ne ibadet ederse etsin. bütün müşrikleri tek bir sınıf olarak gördüğünü dediği. Allah'ın şu sözüdür. onlarla savaşın. Hatta la Ta ki yüzünde fitne yani şirk kalmasın. Ve vâykûne Ve din bir bütün olarak hepsi Allah'a oluncaya kadar yani otorite ve hakimiyet Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaşın. Şimdi bu kaideyle Şeyh Muhammed bin Abdülrahab bize şunu anlatmak istiyor. Diyor ki, şirk bir vasıftır, şirk bir vasıftır. Kim bu vasıf ile sıfatlanırsa, hangi sebeple, hangi yolla, hangi usulle şirk ismini alırsa alsın, İslam'ın şirke tereddüt ettirdiği bütün hükümler onun için geçerlidir, bunların arasında hiçbir fark yoktur. Yani mesela biz diyoruz ki şirk nedir? Diyoruz şirk, Allah'a ve verilmesi gereken herhangi bir şey Allah'dan ve başkasına verilmesi ve Allah'dan ve başkasına yapılmasıdır. Kim olursa olsun şahıs olarak kim olursa olsun, yaptığı şey ne olursa olsun, yapılan kişi kim olursa olsun fark etmez. Eğer bu şirk dediğimiz şeyin tanımına ise o zaman Allah'ın şirke terettüp ettiği ahkam hepsi onun için geçerlidir. Allah mesela şirke ne terettüp ettirmiş? Burada bir tane örnek verdi. Şirk isminin bir hükmü var, böyle değil mi? Nedir o? وَقَادِلُهُمْ Onlar ile savaşın. وَقَادِلُهُمْ Onlar ile savaşın. Ne için onlarla savaşacağız? Sebep ne? حَتَّ لَا تَقُونَ فِكْنِتُونَ Ta ki şirk olmasın. Demek ki burada savaş ne için yapılıyor? Savaşın yapılmasındaki tek gaye şirkin varlığı, şirkin ömrü denedir. Başka وَيَقُونَ دِينُ قُلُّهُ ile. Ve dinin hepsi Allah Allah'a olsun. Şimdi şirkin birçok hükmü var. Mesela şirkin ilk hükmü nedir? Bir itikattır. Yani sen onun şirk ve sahibinin müşrik olduğuna itikat edeceksin. Allah Allah'ın şirket terettüp ettirdiği ahkamları tamam? Bir itikattır. Sen o fiinin şirk olduğuna ve onu yapan kişinin de müşrik olduğuna, onu yapan kişinin de kafir olduğuna itikat edeceksin. Bu birinci hüküm. İkinci hüküm, daha sonra o şirkten ve o şirkin ehlinden teberri edeceksin. Teberri nedir? Teberri iki şekilde olur. Bir, dil ile onlardan teberrih etmek, iki, fiil ile onlardan teberrih etmek şeklinde olur. İşte bu teberrinin kapsamına giren, yani bu ikinci hükümün kapsamına giren şeyler var. Bir, onlara düşmanlık beslemek, onlara beslediğimiz düşmanlığı ızhar etmek, onların bulunduğu beddelerden hicret etmek ve netice olarak da onlarla savaşmak. Bunlar, bu saydıklarımın hepsi, Allah Azze ve Celle'nin şirket tereddüb ettiği ahkamlardır, tamam Burada bize hangisini zikretiyor özelliğine? En üst seviyeyi zikretiyor, hiktar. Yani hiktar eğer vacipse zaten diğerleri bir tanemine yapacak, hayda hayda vacilmiş. Çünkü savaş en zor olanıdır, en üst merdemedir. Ayet bize onu zikretmiş. Eğer o bizim için gerekliyse, o bizim için şartsa, zaten ondan daha alt seviyede olanlar hayda hayda bizim için gereklidir. hayda hayda bizim için şarttır. Bak burada dikkat ederseniz, <gülüyor> Peygamberimizin geldiği toplumda müşrikler sınırlıydı. Değil mi? Bazıları ne yapıyorlardı? Bazıları mesela çe Güneşe tapıyorlardı. Lise. bir kısmı peygamberlere tapıyorlardı. İsa'ya Öze'yle. Bir kısmı salihlere tapıyorlardı. Lat gibi, Uzza gibi, Menat gibi salih olan insanlara tapıyorlardı. Bir kısmı ağaçlara tapıyorlardı. Zaten o hadisesinde olduğu gibi Şeyh Muhammed'in anlatıyor bize şunu anlatıyor. Dikkat edin diyor. Hepsinin ibadetleri ve Allah'a şirk koşuşları birbirinden farklı olsa da bak kimisinki dinden kaynaklanıyor. Adam mesela salih insanlara ibadet ediyor. Kimisinki akıldan kaynaklanıyor. En bize çok faydalı olan ne? Güneş. Öyleyse diyor bizim Rabbimizle kimde ibadet etmemiz gereken güneştir." diyor. Kimisi ise salih insanların kendisine Allah'a yaklaştıracağına inanıyor. Geçen dersimizde öğrendiğimiz gibi yapıyor. Şekilleri de farklı. Onları şirke düşüren sebep de farklı. Kiminin taklit, kiminin cehalet, kiminin tevekkül, kiminin din, dinden kaynaklı, kiminin akıldan kaynaklı. Fakat Allah Teala onları hepsini tek bir sınıf kabul ediyor. Doğru mu? Vakatilul müşrikina kaffatan. Vakatilul müşrikina kaffatan. Müşrik el-müşrikina müşrik kelimesinin başındaki elif lam istigrakiyedir. Ne demek istigrakiye? Yani katilü jami'ye müşrikine, yani bütün müşriklerine, katil müşrikine istiglağa, Hiçbir bir tanesini ayıb rahmadan istisna bırakmadan bütün müşriklerle savaşın. Sonra bir de Allah tekiy getiriyor, kafeden, yani hepsiyle bir bütün olarak. Hem eliflamla âlim zikredilmiş, hem de âlim kafeden kelimesiyle tekiy edilmiş. Ha burada bize verdiği ayet öyle. Ve katilu bu burada umum ifade ediyor. Um zamiri içerisine giren herkes bu hükmün içerisinde dahildir biliyor musun? Fakatiluhum hatta la takuna fitne. burada bu Niye miamundur. Çünkü fitne kelimesi nekiredir. ne kilerdir? Nekire nefis yapında gelmiş yani olumsuzluk sıfatında gelmiş. Şirkin hiçbir türü kalmayıncaya kadar küçük büyük açık kapalı fark etmez. Onlarla savaşın. Bir de ayrıyetten ziddı da zikredilerek eklenilmiş ve kuned dinu kullu lillah. Öyleyse biz bu kaydeden ne anlıyoruz? Mesela günümüzde diyelim ki bazı insanlar <gülüyor> müşriklere inmiş olan e, birtakım ayetler hüküm olarak zikredildiği zaman hemen bizim karşımıza neyi getiriyorlar? Onlar diyorlar Allah'a ve Rasulüne inanmayan. İşte şöyle bir şeyler söylüyorlar, bu ayetler onlar için geçerli. Bizim günümüzde kelime i Tevhid'i söyleyen, işte Peygamber'in nübuvvetine inanan müşriklere yapmaz? Kapsamaz e, diyorlar. bize ne yapacağız? Bu kaideyi Muhammedin bin onun için getirdi. Allah kendisine şirk koşan insanlar, farklı farklı şekiller ve farklı farklı sebeplerle şirk koşmalarına rağmen Allah onların hiçbirini birbirinden ayırmadı. Hepsini tek bir sınıf haline getirdi. El-Muşriki'in dedi, başındaki el ve ve Resulullah'a onlarla savaşın dedi. Öyleyse bizi buraya ilgilendiren ne de şirk'tir? Şirk mevcutsa ismi Ahmet olsun, John olsun fark etmez. Kim bu şirki Allah'a koşuyorsa koşsun, şirkin üzerine telettüp eden bütün hükümleri bize yerine getiririz. Kaide neyi anlatmak istediği anlaşıldı değil mi? Bu kaidenin bize sunulma amacı bu. Tamam Şimdi devam edelim o zaman. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ Güneşe ve aya ibadet edenlerin var olduğuna dair delil. Allah'ın şu sözüdür. وَمِنْ آيَاتِهِ الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ Allah'ın ayetlerinden bazısı da gece ve gündüzdür. Veş-şemsu vel kameru güneş ve ay da Allah'ın ayetlerindendir. Lâ testudûrüş-şemsi vel kameri. Öyleyse güneşe ve aya ibadet etmeyin. Ve'sjudû lillâhi'llezî halakahunne. Onları yaratan Allah'a ibadet edin. İn kuntum iyye mu'minûn. Şayet yalnızca ona ibadet ediyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin diyor. Güneş'e ve Ay'a ibadet normalde Kur'an-ı iki kavim için zikredilmiş. Güneş'e ve Ay'a ibadet. Birincisi En'am suresinde Allah İbrahim'in kavmini anlatırken فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللّٰيْهِ اللّٰيْهُ رَعَا قَالَ هَا Ne zaman ki gece onu örtü, gece geldi, baktı, bir tane yıldız gördü, dedi ki bu benim Rabbimdir. فَلَمَّا أَفَلَمْ قَالَ لَا وَكِبُّ الْأَقْفِلِينَ Batınca da ben şeyleri dedi Daha sonra, Felan mı raş şemse, felan mı alqamar, felan mı raş İki ayet peş peşe. Sonra ayı görünce ben Rabbin dedi, sonra güneşi görünce benim Rabbinim dedi. Bu İbrahim Aleyhisselamın kavmi hani bizim tarihler göre Urfa tarafında yaşamış ama genel tarih kitapları Erak diyorlar, Erak tarafında yaşadığını söylüyorlar. Var Hasan. Şu onlar iki iki demir süresinden. Allah Azze ve Celle hututla, kuş olan hutud ile Süleyman Aleyhisselam arasında kibir konuşmayı anlatıyor. Yani hutud kayboluyor, Süleyman Aleyhisselam nerede bu diyor, arıyor. En son geliyor hutud, hutud diyor ki işte bir kavmi gördüğünün, o kavmi bir tane kadının olduğunu, kadın bir melikesinin olduğunu, ona ibadet ettiklerini söylüyor. sonra diyor ki, Wajduhu wa qawmuh yasjudun el shamsi. Ben onu ve kavmini güneşe secde eden bir şekilde buluyorum. Diye. Yani demek ki e, Berfız denilen kitaplarda ismi geçen o melikenin de Süleyman Aleyhisselam'ın eliyle Müslüman olan demek ki onun kavmiyle neydi? Onun kavmiyle Güneş'e tapıyorlar. Peki Peygamberimizin geldiği dönemde Güneş'e ve Ay'a tapma gibi bir şey var mıydı? Vardı. E, Siyer'den hatırlarsan Abdüşşems oğulları var şeyde, Mekke'de. Abdüşşems'e demek Güneş'in çocukları demek. Sebebi de şu e, Güneş'in kulları demek. Estağfurullah. Çünkü bir put vardı Mekke'de. Bu putun adı Şems'ti. Yani nasıl ki melekleri şekillerini put haline yapıyorlardı, peygamberler halide yapıyorlardı. Güneşin de taştan bir putunu yapmışlar Şems diye. Belli kavimler buna tapıyorlardı. Ona tapan o kabilenin ismi de işte Şems oğulları diye Güneşin kulları diye bir kabile vardı. Demek ki azınlık da olsa Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın döneminde insanlar lülesel ayet yapanlar vardır. Tamam bu birincisi delilimiz Başka. Wa delilul malaiketi meleklere tapdığına dair delil. Kullu taala ve la yamurukum an Bu ayet kelimenin başını söyleyecek olan var mı? Ma kana li beşer ayu'tiyahu Allahul mulke vel hukme vel Hiçbir becer insan Allah hükm verecek, hüküm verecek ve nübüvvet verecek. Ondan sonra o da insanlara diyecek ki gelin Allah'ın dışında bana ibadet edin. Hiçbir insanın böyle bir hakkı yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Yani hiçbir peygamber bunu yapmaz demek istiyor. Peki nerede? Walla ki konu rabbinine. Fakat rabbaniler olun. Nerede rabbaniler olun? Bilmakuntu <gülüyor> tualibun el kitabe bilmakuntu derlusun. Öğrendiklerinizde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 bir grup Yahudi, Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın yanına geliyorlar. Peygamber onlara İslam dinini hafz ettikten sonra bir tane Yahudi din adamı diyor ki, ey Muhammed sen bize Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a ibadet ettikleri gibi sana ibadet etmemizi emrediyorsun? Yani hani gel bana tabi olun, gel bana itaat edin, gel beni dinleyin vesaire diyor ya Aleyhisselam. Ne istiyorsun yine, sana da ibadet mi eder, Peygamberimiz haş alıyor. Ben ne bunun ile gönderildim, ne de böyle bir şeyle embol olurum diye. Ben sadece insanları Allah'a ibadete davet ederim diye. Ve Allah azze ve Celle ya bu sözüne cevap vermek için bu ayet kelimeyi şey yapıyor. Bu ayet kelimeyi indiriyor. Bu da meleklere ibadet iki kavimde var. Bunlardan birincisi Hristiyanlar. Yani Hristiyanlar melekleri de tazim ediyorlar ve melekleri tazim ettikleri için onlara ibadet ediyorlar. Hatta Allah bize Hristiyanlara cevap verirken diyor ki onlar İsa'nın oğludur dediklerinde leyesten ki fel mesih ve an يكون عبد لله ولا الملائكه المقربو ne mesih ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler Allah'a kul olmaktan geri durmazlar Yani bak onlar meleklerle ilgili bir şey demediler ama Allah düzeltmişken bütün itikatları düzeltme için söyledi ne mesih yani İsa aleyhisselam ne de melekler Allah'a kul olmaktan asla geri durmazlar iki vekiller müşrikler Mekkeli müşrikler meleklerin şeylerini yapıyorlardı. Kadın suretinde putlar yapıyorlardı. Bu putların melekler olduğunu ve meleklerin de Allah'ın kızı olduğunu söylüyorlardı. Hani biz bu meleklere dua etmek suretiyle bu putlara Allah'ın kızlarına dua ediyoruz. Bunlar da bizim ihtiyaçlarımızı götürüp şeye sunuyorlar. Allah'a sunuyorlar. Allah Azze ve Celle de bizim ihtiyaçlarımızı gideriyordu. Allah burada ne yaptı? İkinci, ikinci sınıf oluşuyordu. Peygambere veyahut da meleğe kapanla Güneş ve ayat taban bak, birindeki dinden kaynaklı bir bir, bir sıkıntı, öbüründeki akıldan kaynaklı bir sıkıntı. İkisini aynı kefeye oldu şu an hakkında. tamam ve derinül embiyai teygam bellerine ibadet etiklerinin delili, ve ifkala Allahu hani Allah zevcinden demişti, ayi sədne Meryem'e, ay Meryem oğlu İsa. A an ta kul te ve sen mi insanlara dedin beni ve annemi Allah'ın dışında ilah edenin diye? İsa Aleyhisselam nasıl cevap verdi? Kâle subhâneke dedi ki seni tenzih ederiz ya Rabbi hani ben nasıl böyle bir şey söyleyebilirim diye daha ilk cevapta da Allah'a tenzih etmiş oldum. Şimdi bakın bu ayet kelimede şöyle bir durum var Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın çocuğu olduğunu ve Allah'ın bizzat kendi olduğuna ve Allah'ın ruhu olduğuna inandıklarından dolayı İsa Aleyhisselam'a ibadet ediyorlar. Doğru mu? Burayı anladık. Peki Meryem Aleyhisselam? Onlardan hiç kimse Meryem Aleyhisselam'a ibadet etmemiş. Yani Şas çok tarihte Şas birkaç görüntü gelinmiş ama Hristiyanların umumi itikadı. Kimse Meryem Aleyhisselam'a ibadet etmemiş. Kimse o ilahdır dememiş. Bize. Peki niye Allah böyle dedi? Sen mi insanlara dedin beni ve annemi Allah'ın dışında ilahlar edin? Ha. Bak hatırlarsanız biz geçen dersimizde bir kaide söylemiştik, bu doğumun delili. Senin birine ilah ile müşrik olman için birini ilah kabul etmene gerek yok. Veya yaptığın şey ibadet diye isimlendirmene gerek yok. Allah'ın ibadet diye tanımladığı bir şey yapmışsan, zaten sen onu Allah'ın dışında ilah edilmişsin. Sen bunu ister ikrar et, ister bunu sehbet et. Niye? İki sebep var. Ya Hristiyanlar, İsa Allah'tır, Meryem de İsa'nın annesidir, ilahın annesidir dediklerinde İlah ancak ilahı ancak ilah doğurur. Doğru mu? ancak insan doğurur. Hayvan ancak hayvan doğurur. Herkes kendi cinsinden bir şey doğur. Siz hayvan insan insana hayvan doğurduğunu duydunuz mu? Mümkün değil böyle bir şey. Allah'ın yarattığı sünnete göre, kainata koyduğu sünnete göre herkes kendi cinsinden yaratır. Eğer İsa ilahsa ve Meryem aleyhisselam da İsa'yı doğurmuşsa, o zaman Meryem de ilah. Çünkü ilah ancak kendisi gibi ilahı doğurur. Ya bundan dolayı veyahut da onlar Meryem aleyhisselama dua ettikleri için, onunla Allah'a istigazsede bulundukları için, onunla Allah'a tevessül ettikleri için, Allah Celle onların bu fiilleri şirk olduğu için ve bunlar ancak ilaha yapıldığı için Allah Meryem'i de sanki onların itikadına ilahmış gibi burada bize tanıttı. Bu da bize nereden bunu anlatmışlar? Hani demiştik müşrikler diyorlardı ki مَا نَحْبُدُهُ اِلَّا لِيُخَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ اُزْرُفَانَ Dedi günümüzdeki müşrikler de diyorlar ki onların ateşteki kardeşleri Eskiler ibadet ettiklerini açıkça söylüyorlardı veya daha da ilah diyorlardı açıkça misal ama günümüzdekiler tamam ibadeti yapıyorlar ama buna ibadet demiyorlar veya karşıda ilah demiyorlar biz zaten de demiştik demiştik ibradu bilhacay ibret hakikatledu olayse bil olayse bilasman isimlerde değildir ibret iş bize masen ne isimlerdiriz sen isimlerdir. İslam'ı bu şekilde isimlendirmişse, İslam kendi isimlendirmesine göre insanlara muhabbet eder. Doğru. Bak bu da örneklerimizden bir tanesi. Hristiyanlar, Meryem aleyhisselama ilah ne verdiği halde? İlahe yapılması gereken davranışları ona yaptıkları için, Allah azze ve sellem onu da onların ilahiymış gibi bize ne yaptı? Bize tanıttı. Bu da kaç oldu? 3 oldu. 4. Ve delilü sahipliğine ve salih olan insanların delili, Kavlihu taala Allahu zelcelen el-husnudur Atlamadık bir yerde. Ülâike'llezîne evet. yed'ûne yertegûne Bu ayet kelimesiyle ilgili de bu ayet kelimenin başına sunduk ulâike'llezîne zannetum Allah dışında zan ettikleriniz Onlardan itikat meselelerimize dua edin bakalım çağırın bunları. Fele yen bi kun keşfe dürü <gülüyor> ondum ve la tahvilen. Neszede bir sıhhi giderebilirler ne de sizi bir halden başka bir hale geçirebilirler. Yani size hiçbir faydaları başka ayetlerde de diyorlar. ama bu düzenin men dünü la emale yedurhum la yefu. Allah'ın dışında kendilerine hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olanlara ibadet ediyorlar diye. Burada o fayda ve zararı biraz daha açtı Allah فَلَا يَمْنِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ Hiçbir zararı sizden dervedemedikleri gibi وَلَا تَحْوِيلَ سِزِي بِرْحَدَّا مَا شَرَ بِحَرَدَ سُحَانَهُ Devam. الَّذِينَ يَرْهُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهُ الْوَسِيلَ İşte onlar. <itu? gülüyor> Hani sizin o Allah'ın dışında dua ettiğiniz, onlar bizzat Allah'a dua ediyorlar zaten. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَلَعُونَ Allah'a dua ediyorlar. وَيَبْتَغُونَ اِلَيْهِ وَيَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِ مُرْوَسِيلَةً Ve Rablerine bir vesile arıyorlar. Bir aracı arıyorlar. Nasıl Rabbimize ulaşabiliriz? Bizi ona yaklaştıracak daaretler nelerdir? اَيُّهُمْ اَعْرَوُونَ Hani insanı Allah'a yaklaştıran birçok şey var, namaz var, zekat var, ilim var, cihat var. Onlar Allah'a en çok insanı yaklaştıran şey yaparlar. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ Onun rahmetini umarlar. وَيَخَفُونَ azabehu Onun azabından da korkarlar. اِنَّ حَذَابَ Rabbik'e kana مَحْذُورًا Muhakkak ki senin Rabbin azabı kendisinden sakındırılması gereken, sakındırılmış olan bir azaptır. Bu ayet kelimeyle ile ilgili iki tane huzur sebebi zikredilmiş. Bunlardan bir tanesi İbn Mesud nakletmiş olduğu. İbn Mesud diyor ki Araplardan bazı insanlar cinlere ibadet ederdi. Araplardan bazı insanlar cinlere ibadet ederdi. Daha sonra o ibadet ettikleri cinler Müslüman oldular. Fakat Araplar onların Müslüman olduğunu bilmedikleri için hala onlara dua ediyorlar. Onlar da Allah'a dua ediyorlar. Yani diye bu birinci husus sebebi. Biliyorsunuz eskiden Araplarda şöyle bir inanç vardı. Herhangi bir yere gittiklerinde, özellikle çölde yolculukta, o oranın asıl sahibinin cinler olduğuna inanıyorlar. Doğru mu? Cin suresinde de Allah azze ve celle de bunu anlatıyor. Yani Herhangi bir yere gittiklerinde diyorlardı ki, buranın sahibi cinlerdir, ne yapalım? Cinlerin efendisine sığınalım, bizi diğer cinlerin şerrinden şey yapsın, bizi diğer cinlerin şerrinden korusun. Şimdi düşünün böyle bir topluluğa, cinlere ibaret ediyorlar, o cinler de peygamberi duymuşlar. Müslüman olmuşlar. Allah'a ibadet diyorlar artık, fakat bunların haberi yok. İki, İbn Abbas'la ibadet görüş, O da burada kastedilen Özeyr ve İsa olduğunu söylüyor. Yani Hristiyanlardan veya o da Müşillerden vazlani Üzeri ve İsa Aleyhisselam'a ibareti diyorlar. ve İsa da Allah kulluğu diyorlar. Yani zaten ondan dolayı şey bu ressam bir temyey diyor ki bu ayet ibadet ettiği varlığın Allah'a kulluğu herkese anlatılmış. Yani kim olursa olsun, mesela biri Abdülkadir Geylani'ye ibadet ediyor örnek veriyorum. Nasıl ona dua ediyor, ona yalvarıyor. veya işte diyelim ki biri Tayyip Erdoğan'a ibadet ediyor. Mesela hakimiyet hakkını ona veriyor, teşrih hakkını ona veriyor e, vesaire. Veya biri cinlerden çok korkuyor. Artık o kadar korkuyor ki korkusu, Allah'ın korkusunun önüne geçmiş. E mesela veya bir kadını biri o kadar çok seviyor ki sana tapıyorum diyecek kadar seviyor. Misallerin sevgisi Allah Azze ve Celle'nin sevgisinin önüne geçmiş. Bunların hepsi nedir? Allah'ın dışında varlıklara ibadet İbadet edenlerdir. Mesela, e o da Allah'ın kuludur. O da sıkıntılarından dara düştüğüde o da elini Allah Azze ve Celle'ye açıyor. Kimisi gönüllü, kimisi gönülsüz de olsa sıkıntıya düştüğünde elini Allah'a açıyor. Öyleyse ibadet ettiği varlık Allah'a kul olan herkesi bu ayet-i kerime yapan bu ayet-i kerime kapsar. Ve bu ayet-i de neyi anlıyoruz aynı şekilde? İster cinler olsun, ister İsa ve Hüzeyr olsun fark etmez. Allah'ın dışında e, bu şekil varlıklara ibadet edenleri de Allah azze ve celle ve el-Muşriki ile kapsamlarına sokmuş. Onları da bu dışında tutmamış. Evet başka? وَدَلِيلُ الْاَشْجَارِ وَالْاَحْجَارِ Taşlara ve ağaçlara ibadet ettiklerinin delili. اَفَرَائِدُ مُلَّا uzza ve menat tarife teruqra siz lat ve Uzza'yı gördünüz mü ve bir de üçüncü menat onu gördünüz mü gör Allah Azze ve Celle ye. şimdi lat ozay ve menat bunlar Arap toplumunun en büyük putları. bütün kudların başı kabul edilen putlar lat latla ilgili iki tane şey var bir lat'ın ilahtan geldiği söyleniyor. Yani lat kelimesinin ilahtan geldiği sonuna, tenin sonradan eklendiği söyleniyor. İki, lat'ın şahsiyetiyle alakalı da lat bir tane adam. Bu adam hacılara, haç bölümünde, o savuýtlerden bir yemek varlarlar da, yani işte unla suyla bir şeyleri birbirinden karıştırıyorlar, bulamaç diyor diyor, böyle biraz daha bulamaçal benzer, bir şey çorba ya benzer bir şey, bunu insanlara dağıtıyor, yiyecek olaraklar da. ve insanlar paralarını bununla doyuruyorlar. Şimdi o dönemde en sahip insanlar binlerce hads döneminde dediğim gibi, hads olursuz bir şekilde Allah'ın eline misafir olarak gelen hacılara icrarlar bunlar insanlar. Yani adam malından, yıl boyunca çalıştığında, haç mevsiminde insanlar geldiğinde düşünür onlara karşılaştığı bir şekilde hizmette kuruluyor. Tabi yani bu onun sahip bir yolunu, Allah'a çok fazla yaklaşmak istediğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Vefat edince bu adamlar bunun kabrinin başında işte bir yer yapıyorlar. Orası o kutu olmuş oluyor. Ondan sonra onun etrafında şeyler yapmaya başlıyorlar. Onun etrafında dönmeye, hukuk etmeye başlıyorlar. Dur onun yanında durup ona dua etmeye başlıyorlar. Bize Allah'a yaklaşırsın diyorlar. Bak bu. Ruzda el ise El-Allah'ın El-Aziz isminine geliyor. Ruzda, Allah'ın El-Aziz isminine geliyor. Menat ise Allah'ın El-Aziz isminine geliyor. Aziz, kuvvetli olan, biliyorsunuz. Kuvvetli ama bu kuvvetin, normal kuvvetin bir farkı var, kuvvetine galiba Yani kuvveti, her kuvvetin sürdüğü Aziz. Mennan ise minnet eder. iyilik yapar, harçlılısız bir şekilde sürekli iyiliği de insanların üzerinde olan, onlara bize şunu yaptı, bunu yaptı diye bir hata sahip olan demek. Bu da bir da verilmiş olan şeyler, e, isimler. Yalnız burada dikkat ederseniz bunlar onların gözüne sahip olan insanlar. Yani kendi toplumlarında yaşayan, İbrahim'in dini üzeri olan ve dinini, gelişlerini en güzel şekilde yerine getiren insanlar. Bunlara bu narasutlarını yapmışlar, ibadet edilmişler. Yani bak, Hristiyan'ın şirkiyle, sabit'in şirkiyle, salih insanlara ibadet edilenlerin şirki arasında hiçbir fark yok. Allah Azzevedel'in hepsini tek bir kefeye koymuş olduğu başkan. Cehle ziyaret ediyordu daha harika yapt shirt repay tijherenine çok notufere wer webpage ve biz Peygamber ile beraber Hüneyn Savaşı'na çıktık. وَلَعْنُ قُلَتَا وَاَحْلٍ بِكُفْرٍ Biz henüz küfürde yeti olan insanlardık. Yani henüz daha yeni İslam'a girmiş, henüz daha yeni küfürden kurtulmuştuk. Bunlar kim? Bunlar Mekke'nin fethinde Müslüman olan insanlar. Mekke'nin fethinden akabinde Peygamberimiz Hüneyn için savaş için çıktığında, bunlar da o yeni Müslüman olanlar, peygamberimizle beraber çıkmışlar. Yani hemen 3-4 günlük, 5 günlük Müslüman olan insanlar bunlar, tamam mı? وَلِمْ مُشْرِكِي لَصِدْرَةٍ Müşriklerin bir ağacı vardı, sidra ağaçları vardı. يَعَكُفُونَ عِنْدَنَهَا Onun yanında bekler derdi. وَيَلُوتُونَ بِهَا أَصْلِحَةَةً Ve ona, kılıçlarının silahlarını ona asarlardı. يُقَالُوا لَهَا دَاغُوا اَلْوَادِينَ O'na zavu elvat denirdi, yani o ağaca Silahlarını asılıyorlar ve yanında bekledikleri amaca zat uyanıvat edildi. Niye peki silahlarını asıyorlar? O amacın Allah tarafından bereketli kılındığına inanıyorlar ve silahlarını o amaca asmışlarında o bereketli yerde beklediklerinde savaçın kazanacaklarına, kuvvetleneceklerine ve Allah'ın onlara yardım edeceğine inanıyorlar tamam. Yani şimdi nasıl ki müşrikler gidip ağaçlara bez bağlıyorlar. O bağladıkları bezler toza olacaklarına inanıyorlar. Bağladıkları bezle açtıkları iş yerinin daha iyi olacağına inanıyorlar. Kısmetlerinin açılacağına inanıyorlar. Fresh yok yani, Aynı bunları da ağaçları var. Bir de bunların ismi biraz Türkçeleştirmiş. Sonuncu babadır, birinden şudur, Seyda babadır vesaire. Onlara yine zat vermek bu işin onlar da götürüp silahlarını asıyorlar. Diyor ki bu yeni Müslüman olan Sahabe, fəmərəm ne bir sidra biz oraya uğradık, yani biz de bir sidra ağacına uğradık. Fakül <gülüyor> dedi ki ya da söyladı? Ey Allah'ın da söylüyor. İçe alına zat envatı, kemerına zat envatı. Bize de o müşriklerin zat ı envatı olduğu gibi, sen de bize bir tane zat envatı oldu dedik Ey Allah'ın da Diyor. Yani burada bize anlatmak istediği konu ne? Anlatmak sevdiğim konu şu. Müşrikler taşlara ibadet etmekle beraber ağaçlara da ibadet ediyorlardı. Bunun deliliği de işte zat Envat diye bir ağaçları vardı. Ve o ağaca yeni Müslüman olanlar da niye Allah'ın Resulü bize de bir tane Zat-ı Envat yap, biz de şeylerimizi ona salalım, ağaçlarımızı ona onarsalım diye. Tabi bunun devamı var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde ne söylüyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde diyor ki, Allahu Akbar, nâhasûnen. Yani Allahu ekber bir teajjub ifadesi, değil, bir şaşırma ifadesi. Allahu ne ilginç bir şey söyledi. İnna hasun. Vakak ki bu sünnettir. Ne ne söylenenden kastı ne? Ben İsrail'i kast ediyor. De nasıl Ben İsrail eee denizi geçtikleri zaman Musa'ya selamana deden icadena ilahan kema lahu Onlar o şu denizi geçti geçtiler. De, Baklar bir kavim var, putlara tapıyorlar. Onların ilahları olduğu gibi bize de ilah koyayın Musa'den. Kultu kema qalet banu Israil ile Musa. Benden. Siz ayda ben İsrail'in Musa Aleyhisselam'a dediğin aynısını söylediniz yani. O da nedir? اِجَعَلَنَا اِلَهُمْ كَمَالَا اُنْا اَلَهُمْ اِنَّكُمْ خَوْمُ تَجَرُّهُمْ Muhakkak iziz, cahil olan bir kavmcısınızdır. Burada ne yapmadı bak! Ağaca tapanla, taşa tapanla, peygambere tapanla, salihe tapanla, eee ondan sonra güneşe, aya tapanla, meleklere tapanla e, hiçbirini Allah azze ve celle ayırmadı. Hepsini tafsilatlı bir şekilde anlatmasına rağmen bir de burada keşke şöyle bir bab atsaydı daha verimli olurdu. Faide Kemal babundan olurdu. Bir de bunları buna iten sebepleri anlatsaydı. Mesela kimin iki tapladı? Dur. "Binâ vecednâ bâ'enâ alâ ummetin ve inne alâ azrîhim lemuktadû." Biz babalarımızı bir biliyoruz öyle bulduk. Biz de babalarımızın eserlerine tabi oluyoruz. Yani bizim bir suçumuz yok. Baktık babalarımız bunu yapıyor, biz de bunu yapıyoruz. Kimisi bunun peygamberlerin dili olduğunu, beyhûzündeki en iyi din olduğunu zannederekten yapıyorlardı, değil mi? Efendimiz diyor ki: "Ben zühdene olsunu ameline Yani kötü amelleri kendine süsü gösterilir de bunu güzel gören Ali Allahu Teala Peygamber Aleyhissalatu Vesselam anlatıyor. Doğru mu? Kimisi bunlardan cahit cahildi. Zaten bi ben onun kavmunu bilmiyorum. Şefasiz çünkü onlar bilmiyor kavimde diyor Allah azze ve celle müşrikler için. Kul efaleynallah'ı tağurun ya'udu eyel cemiyun. De ki Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller? Mesela kimin iki tevhiddi? Doğru mu tevhid? Adam tevhid yapıyordu. Nasıl tevhid yapıyordu? Biraz önce geçen derslerimizde söylediğimiz gibi yani o yüce birine ulaşmak için bir aracı edinmeye gerektiği gibi. E Allah azze ve celle'den o zaman tevhid buydu onun. Bu şekilde şimdi. Şimdi, kader diye diyor. Kader dediğimiz gibi. Loşa Allah, ma aşrakna, vela abauna, vela haranma midun Şayet Allah devlet edeyi Muhammed, e biz Allah için koşmazız. Kaderi peygamberin e cehet olarak getiriyorlar. Şimdi şunu diyorlar: Ey Muhammed, sen demiyor mi ruzu kül bir kader. Her şey söylenmeden sen demiyor musun Allah azze ve celle diyor şey'i faqad alemu her şey yaratan Allah her şey takdireden anlattı sen demiyor musun Allah azze ve celle ve alamin Allah dilemeden hiçbiriniz istikamet bulamazsınız her şey Allah'ın şey bağlayan sen değil misin Muhammed ev evet. velau Allahu ve Allah dilese yine bir şey koşardı ne de Allah şey yapardı koşardı. kimisi bu İbrahim'in değil diyor. Yani bizim tabi olmuş olduğumuz din, İbrahim Aleyhisselam'ın dinini diyorduk. İlâ din. Yani kıyas var, tevil var, cehalet var, aklınıza... Günümüz müşriklerin müşriklere özür olarak zikrettikleri ne kadar şey varsa eski müşriklerin hepsinde var. Ama Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bunların hiçbirini şirke götüren sebep ne olursa olsun, şirkin çeşidi ne olursa olsun Allah Azze ve Celle bunları birbirinden ayırmıyor, Bunları hepsini ne yapıyor? Bunları hepsini bir keteye e, koyuyor. Bundan dolayı bakın, burası bizim için çok önemli. Ç çok çok önemli bir nokta. E, günümüzde, mesela e, bu daha önce zikretmiştim yine söyleyeyim. Şeyh Muhammed ibn yazmış olduğu kısa bir insali var. E, Çocuklarından Şeyh Abdurrahman ibn-i da de şerhini yapmış olduğu. Asr-u İslam ve ve kaidet-u İslam dinin aslı ve kaidesi ikidir. İslam dininin aslı yani İslam'ın üzerinde durmuş olduğu ayaklar ve İslam dininin kaidesi ikidir. Bunlar de Birincisi, tevhidi emretmek, bunda teşvikkar olmak, bu konuda insanlara dost edilmek ve bunu terk edenleri tekfir etmek. İki, şirkten insanları sakındırmak, bu konuda sert olmak, bu konuda insanlara düşman edilmek, ve şirki işleyen insanlara teklif etmek. İki kısım oldu mu şimdi bakın. İki kısma dikkat edin. İslam dininin asıl ve kaidesi ikidir. İki tane sınıf oldu, doğru mu? Birincisi de tevhidi terk edenlere teklif etmek, ikincisi de şirki işleyenlere etmek. Daha sonra şeyh bu asıllara muhalif olanları sıralıyor ve bunları sıralarken sırasıyla tezahür anlatıyor. Yani birinci sınıf hiç birini kabul etmiyor. Yani ne tevhidi biliyor ne şirki biliyor. Öyle de ikinci kısım ondan sonraki kısımlar da tevhidi. Tevhidi biliyor. Allah'a şirk koşmuyor ama müşriğe düşman edebiliyor. Tevhidi biliyor. Allah'a şirk koşmuyor ama müşriği tefir etmiyor. Tevhidi biliyor. Allah'a şirk koşmuyor ama beni hiçbir şey ilgilendirmez diyor bize bunlar hepsi İslam dini aslında muhalif olan insanlardır diyor sınıf olarak da ve bunlardan en tehlikelisini yani bu sınıfların içinden en tehlikeli olanı hangisi dersen diyor Tevhidi bilen şirk koşmayan müslümleri düşman eden ama onları teklif etmeye diyor. Abdurrahman bin Hasan ise diyor ki bunların misali ne uyu bir bardın ne kafuru bir bardın diyen insanlar gibidir. Şimdi Allah Azze ve Celle diyen şirkle ilgili bir hüküm mi değilmiş bu onun bu bir hüküm şirk Şirki, şirki, müşrik, dersin başında zikrettiğim gibi, doğru mu? İşte onlara itikad etmek, onlardan beraat, sonra o beraatın kapsamı, beraatın içine giden şeyler. Şimdi sen bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmesen misal neye benzer? Nuhminu biba'din manekfu yani biba'dine benzer. Bir kısmına iman ederiz fakat bir kısmını inkar ederiz gibi. Öyleyse ne diyeceğiz? Allah Kur'an-ı bu son söylediğim kısmı da ekleyin buna hem müşrikleri şirke götüren sebepleri tafsiratlı bir şekilde zikretti. Cehalet, tevil, kıyas, akıl, din hepsini zikretti. Hem de onların şirk şekillerini zikretti. Ağaçlara, taşlara, güneşe, aya, peygamberlere, meleklere vs. Fakat hüküm bina ederken yani hepsini tafsiratlı anlattıktan sonra hüküm üzerinde bina ederken hiçbir ayrım yapmadan ebe se tek kafer bodu dedi ki va katilul müştekine bütün müşriklerle komple savaşın dedi va onların hepsiyle yani size Kur'an-ı Kerim'de anladığım bütün şirk ve müşrik çeşitlerinin hepsine savaş verildi. Allah azze ve celle demek ki müşrikler arasında hiçbir fark yoktur. La ilahe illallah diyenle İbrahim'e intisap edenle Muhammed'e intisap edenle Aleyhisselam, İsa'ya intisap edenle Lot'a intisap eden arasında hiçbir fark bu konuda yoktur. Tamam? Burayla kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Anlaşılmayan veya o da sormak istediğimiz bir soru oldu alakalı. Son kısımda da ne örnek var? Yani o son yani buraya kadar yani konunun kendisiyle ilgili soracağımız bir şey olsa zaten enbad hadisiyle ilgili konuşacağız. Konunun kendisiyle ilgili anlaşılmayan veya sorumlu istediğimiz bir şey olsa. Şimdi bakın burada bu zaten enbad hadisiyle alakalı olarak Şimdi bu hadisin tamamını burada yazmıyor çünkü hani konumuz olmadığı için hani zaten enbad hadisi ne derler der. konumuz bu olmadığından dolayı tamamını almamış. Sadece bizim için nereye almış? Vecud-i Yani bizi ilgilendiren kısım hangisi ise müşriklerin ağaçlara ibadet ettiklerine dair bizim için o kısmı almış. Şimdi hatırlarsanız biz geçen derslerimizde bir konu anlattık Dedi ki, İslam dininde Allah azze ve celle de bütün nasları iki kısma ayırmış Muhkem olan naslar ve müteşabih olan naslar diye iki kısmı almış. Muhkem nedir dedik? Muhkem Birçok tefsir yapılsa da hakkında, yani farklı farklı şeyler söylense de muhkem bir lügat anlamı itibariyle, siyah-sivak itibariyle, yani öncesi ve sonrası ayeti bütün olarak ele aldığımız zaman, nuzul sebebi itibariyle ve hakik alimlerin yapmış oldukları yorumlar itibariyle muhkemın anlamı şudur. Muhkem tek bir anlama gelir, her bakanın kendisinden aynı şeyi anladığı ve ihtilafa düşünmeyendir. Doğru mu? Niye? Çünkü ahkama ehkeme, muhkem ahkemenin ismi referüdür. Doğru mu? Ne demekler? Ahkeme etkale. Yani bir şeyi sağlamlaştırmak, bir şeyi muhkem hale getirmek. Hatta İmam Bağavi diyor ki, yani Allah Azze ve Celle o muhkem ayetleri öyle bir sağlamlaştırdı ki beşerin ondan tasarruf sağlısı etme hakkı olmayacak kardeşler. Yani hiç kimse onu istediği gibi yorumlayamayacak Bu lukatın siyahlı sivadığı, siyahlı sivadığı şeyden alıyoruz. Müteşabihle ilgili Allah ne diyor? E min ayatuhu muhkamatu hunna ul-kitabu wa okhrahu mutashabib fa amma fi qulubihim izaybuhum qad badaa ee bi ma ma gibi yumluliyabilmek Demek ki müteşavih herkesin kendisini dilediği gibi yorumlayabileceğidir. O zaman onun mukabilinde zikredilen nedir? Muhkemdir. Herkesin dilediği gibi yorumlayamayacağıdır. Rüzul sebebi olarak Necran Kıristiyanları peygamberimize geliyorlar. Sen demiyor musun diyorlar Kur'an-ı Kerim'de İsa için. Kelimetuhu elgâhâ ila meryem ve rohhum min İsa, Allah'ın meryem'e ilgâh ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. Ondan bir ruhtur ve bak ondan, hani Allah'tan bir parçaysa o da Allah'tır o zaman, ee, diyorlar. Bak ne yapıyorlar? Birkaç manaya gelebilecek olan bu kısmı alıyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim baştan sona لَنْ يَسْتَكِ فَالْمَسِيْحُ عَنْ يَكُونَ عَبْلًا مِ Mesela bir ayet. E Mesih Allah'a kul olmaktan geri durmasın diye. İsa konuştuğunda ne dedi? قَالَ اِنِّي عَبْدُ Dedi ki ben Allah Azze ve Celle'nin kuluyum yani diye. Dur. Bu mukaddem olan nasları, herkesin çok açık anlayacağı nasları terk ettiler. Nereye yapmışlar? var o "ümmü" bu kelimesine yapmışlar. Demek ki bu teşabihi böyle bir manaya gelebilecek, yorumlanabilecek olandır. Muhkem ise çok açık, herkesin net bir şekilde anladığıdır. Ben bu hakik olan bütün âlimler İmam Müstebâhi, İmam Taberi, İmam İstiğfurullah, İmam Taberi, İmam Kurtubi, İmam İbn Kesir tefsir ehli olup da hak olanların hepsi bu manayı tercih etmişler. Ve kastedilen de zaten bu bu manadır. Şimdi dedi ki Allah Kur'an-ı Kerim'de çok net muhkem ayetlerle müşriyi affetmeyeceğini söylüyor. Yani kendisine şirk koşulacak olan insanların affetmeyeceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi neydi? Bunlardan bir tanesi İsa Suresi'ndeki اِنَّ اللّٰهَ اَلَا يَخْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَبِهِ وَيَخْفِرُوا مَا دُونَ اَذَارِ كَلِمَيْا يَشَاءُ Bu ayet-i kerimeyi. Doğru mu? Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Dedi ki İmam Kurdubi bu ayet için ne söylüyor? Kim muhkem. <gülüyor> Bu ayet muhkem olan ayetlerdendir Diyorduk, Öyle değil mi? Çok net ata ibaresiyle burada okumuştuk. Niye? Tanki belli olsun. Niye bu ayet muhkemdir? Çünkü bakın iki tane gözün sebebi zikredilmiş. Zikredilen iki tane gözün sebebi de mütecaabi ayetlerin bu ayetler kapsamında anlaşılması gerektiğini gösteriyor. Bir sahabe diyor ki Allah azze ve celle den şu ayeti okuyunca ya haye olanların asrafu ala anfusihim la tahdatu min rahmetillah. Ey kullarım Allah azze ve celle'nin rahmetinden mürişesme ilahiyeti indiğinde biz inna Allah hayat ve ve cemiyen Allah bütün günahları affeder. Biz Allah'ın müşriği de affedeceğini düşünüyoruz yani bütün günahlarla şirkte bir günah. Allah hepsini affeder, bu ayet indi. Aa, bak ne anladık? Demek ki kafa karıştıran ayetlerdeki kafa karışıklarını kaldırmak için Allah hepken benasindirilmiş. İki bazıları cahiliyede işledikleri günahları gündeme getirip. Dediler ki biz Allah'a şırp koştuk, biz zina yaptık, biz içki içtik, Allah bizi affetmeyecek dediler. Bu sefer de o günahların azametini düşünüp kesin Allah bizi affetmez. Veya İbn-i Ömer diyor, biz günah işleyen insanları da Allah'a affetmeyeceğine inanıyordur diye. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeye indirdi. Çift yönde oluşan bütün yanlış anlaşılmaları Allah Azze ve Celle Nisa suresindeki bu ayet-i kerimeyle kaldırdı. Öyleyse bu ayet-i kerime nedir? Niye? Kafa karıştıracak olan bütün nasları ortadan kaldırmak için. Veya misak ayetini düşün. Misak ayetini söyledik değil mi? Niye misak ayetini söyledik? E şundan dolayı söyledik. Dedi ki bakın orada Allah azze ne diyor? ''Senin Rabbi insanlardan söz aldı.'' Ne üzerinden söz aldı? ''Eles tu bi rabbikum <gülüyor> qaru be la şeyinnem'' Rabbiniz değil mi?'' dedi ki evet sen bizim Rabbimizsin buna şahitlik dedik. Niye? Sebep. Şimdi bu sözü almanın bir illeti var doğru. "E dekolu yevm kıyameti inna kunna an nazrafih." Kıyamet gününde biz bundan gafil değmiyiz diye. Bu birinci özür. Allah bu özrü zikretti, sonra bu özrü defetti. Doğru mu? 2. "E tequlu innama eshkea abuna min ve kunna zulleten min Bizim hiçbir suçumuz yok. Babalarımız bizden önce şirk koşdular. Biz de onların akabine geldik diye. Bu bize neyi gösterir? Bazı ayetleri yanlış anlayıp bu ayetlerden veya hadislerden müşriklere özür çıkaracak olanlara Allah azze ve bu ayet, bu mahkem olan ayetle o özür ortadan kaldırmış. Yani kıyamet gününde kimse ben bilmiyordum derse, kimse ben babama tahmin ettim, benim haberim yoktu derse, Allah kadında sırf böyle bir özür zikredilmesin diye Allah insanları yaratmadan önce ruhlar alem onlardan söz aldı. Oldu mu şimdi? Ne yapıyorlar bazıları? Kalbinde eğilir olanlar? Muhkem nazları bir kenara bırakıyorlar, müteşabih olan nazlara yapışıp muhkem olan nazların hükmünü iptal ediyorlar. Örnek onlardan bir tanesi de zaten muhtarisi. Biz neyi örnek vermiştik hatırlarsanız, biz kendini yakan adamı örnek vermiştik. Bu dersten işsizler sizden anlamıştık, bu dersten anlatmıştık, kendini yakan adamın kıssasını örnek vermiştik biz buradan değil mi? Bu, bu da bir örneklerden bir tanesi. Zat ve enlulat meselesi. Ne diyorlar? Bak burada diyorlar, sahabe Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'da ne istedi? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'da müşriklerin ibadet ettikleri bir ağaç gibi, onlar da bir ağaç istedi, Peygamberimiz ise onları tekfir etmedi, diyorlar. Tamam Demek ki bir adam cahilse, hükmü bilmiyorsa, şirk koşarsa Allah Azze ve Celle'ye o adam müşrik olur, diye evet. Ne yaptı Şimdi bu hadisle bu hadis-i şerifle getirdik. Bütün o zikretmiş olduğumuz muhkân-ı hepsini iptal etmiş olduk. Yani Allah diyor ki kıyamet gününde ben bilmiyordum dersen. kabul etmem. Şimdi biz bu hadis ediyoruz yok. Allah kıyamet gününde ben bilmiyordum. Hadis-i ahdi bi-kufrin idim. Bak parça dikkat edin. Yani çelişkiye dikkat edin. Allah... ''Ben bilmiyorum demeyesiniz.'' diye bu sözü aldım diyor. Biz de bu hadise dayanarak diyeceğiz ki şimdi o zaman ''Ben bilmiyordum ya abi yeni şuradan çıkmıştım, cahidim.'' E, diyen bir insan mazeretli olur e, diyeceğiz. Bu da nedir? Bu da müteşavir faksamındandır bu anlamda, muhkemin yanında. Ne yapacağız? Biz bunu muhkemin dışında anlayacağız. Mesela bu hadis-i baktığımızda diyeceğiz birincisi, burada bunu yapan insanların kafir olması o da olmaması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir konuya değinmemiş bile. Dur. sadece onlara yaptıklarının yanlış olduğunu söylemiş. Onlar da tövbe edip bu taleplerinden vazgeçmişler. Hangi birisi bundan çıkacak hüküm çıksa çıksa şu çıkar. Bir müslüman Allah koştuğunda, uyarıldığında, uyarıldığı anda ondan tövbe edip elini çekerse onun üzerinde hiçbir şey yoktur. Bak bunu bundan çıkarırsan eyvallah. Bu Ama bu adamlar cahildi, cahil olduklarından dolayı küfre edilmediler. Bundan dolayı peygamber onları tekfir etmedi falan. Bunu söylersen o zaman nasıl o bir eklemiş olursun, doğru mu? İki, Peygamber'in onlara okumuş olduğu ayet-i ile ilgili, hani deniyor, Musa da onlara dedi ki siz cahil olan bir Bak onları tekfir etmedi ee, diye. Bir, insana cahil demek onu tekfir etmemek anlamına gelmez. Yani Allah Azze ve Celle kullar ikelinde birçok cahil dediği insanı beraberinde tekfir etmiştir. Mesela biraz önce okuduğumuz ayette olduğu gibi kull <gülüyor> efagay Allah niyem olur ni arbud Allah'ın dışında bir şeylere ibadet edebilir mi bana emrediyorsunuz ey cahiller. Şimdi bu ayete bakıp şey mi diyeceğiz? Allah Azze ve Celle onları tekfir etmedi çünkü onlar cahil olan insanlardı mı diyeceğiz. Haşa hayır bir insan aynı zamanda cahilir aynı zamanda müşriktir. Doğru. Mu? Tövbe suresindeki ayet kelimede olduğu gibi. Ve ahadu mine'l müşrikina istecarake fe'jibhu hatta yesma'a kelamallahi thumma ulighu ma'nahu. "Zalik bi'annahum kavmun la ya'lamun." Onlar bilmeyen bir kavim diyor Allah azze ve celle. Buna rağmen ve ahadu mine'l müşrikina. Müşriklerden biri sana gelirse, onları müşrik diye isimlendiriyor. Doğru mu? Yani bir insanın cahil olması, o insanın müşrik olmasına ne demektir? Müşrik olmasına engel değildir. Hela gibi Allah'ın domuzlar dediği, maymunlar dediği, abedet tavuk dediği, onlara lanet ettiği bir kavme de eee günümüzdeki müşrikleri ortalayacağız diye onlara Allah tefvir etmediği demeye gibi ilginç bir hüküm e, ortaya çıkarmak. Bu da ancak bizim günümüz şeylerinin e, şeyi olsa gerek. Yani yüksek aklılığından kaynaklanıyor olsa e, gerek. Yani Yahudileri de Allah tefvir etmemişse eğer ve Uzare Aleyhisselam tefvir etmemişse zaten yeryüzünde yüzünde edilmiş olan bir kavim yok. Bakın dikkat edin. Burada çok önemli bir husus var. Çok sapık günümüzdeki kardeşi olan müşrikleri kurtarabilmek için bazen Allah'a ihtira ediyor, bazen Resulüne ihtira ediyor, bazen sahabesine ihtira ediyor. Hani aynısını Ayşe Nemz'e de yaptılar değil mi? Derler Ayşe Nemz dedi ki işte ey Allah'ın Resulü Allah içimizden geçenleri midir mi? Vay be! Yani sen kendi anını kurtaracaksın diye Ayşe Nemz'i kafir ettin ya helal olsun sana. Hani ancak bu kadar olur. İnsan kendi müminlerin annesi olan Ayşe'yi yani ancak bu kadar alçaltabilir diye kendi müşrik olan anlarını kurtarabilmek yani adına. Yani sen 1400 sene sonra geldin, Ayşe annemizin şirk koştuğunu fark etti. Allah Peygamberimiz Ayşe'nin şirk boşluğunu fark etmedi ve Ayşe'yi uyarmadı. Yani hani karısı şirk koşuyor kendi evinde, peygamberimiz dışarıda müşrikleri öldürüyor. Ama kendi evindeki karısına bir uyarıda bile bulunmuyor. ''Ey Ayşe bu haramdır, bu yanlıştır, bu küfürdür, bir daha bunu söyleme.'' demiyor yani akıllı. Yani insan bir defa hidayetten saptı mı? daha o aklın şey yok o aklın bir ölçüsü yok yani nereye insanı götüreceği kesinlikle belli olmuyor tamam. Herkese bu kıssamız da aynı böyle dedi, değil mi? Bir bu insanlara tekfir edilip edilmemesi söz konusu değildir. İkincisi bu kıssada geçen ayet kelimede de aynı şekildedir. Onlara cahil demesi onları tekfir etmediği anlamına gelmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde cahil dediği halde insanları tekfir etmiştir allah Teala sure. Üçüncüsü bu insanlar ee, onlar gibi itikad etmemişler. Bunların ki küçük şirk kapsamındadır. Niye? Çünkü bunlar demişlerdir ki Ey Allah'ın Resulü bize küçüklerin zati enmatı gibi bir zati enmatı kıl. Yani bak farkındaysanız Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan istiyorlar. Yani tam emin değillerim. Böyle bir şey olabilir mi? Yoksa böyle bir şey olamaz mı? Peygamberimizden izin istiyorlar. Eğer hala şirk akülesinde olmuş olsalardı eski halde peygambere sormalarına gerek yoktu zaten. Dile götürüp bir tane ağaca şeylerini asarlardı. Demek ki böyle bir şeye inanmıyorlar. Sadece peygambere soruyorlar hani böyle bir şey olabilir mi? Yoksa böyle bir şey olamaz mı? E biz ne diyoruz her zaman? Bir insan herhangi bir varlığın mutlak fayda ve zarar vereceğine inanırsa bu büyük şeydir. Ama onun mutlak fayda ve zarar vereceğine inanmazsa Sadece diyelim ki Allah'ın onu bereketli tadına inanır ve ondan bereket umarsa bu küçük şirktir. Allah'ın sebep kılmadığını sebep kılma, muster küçük şirktir dediğimiz gibi değil mi misal? Bu insanlar da farkındaysanız böyle bir itikatta değiller. Peygamberden izin istiyorlar. Demek ki onlar o ağaçların mutlak fayda ve zarar verdiğine inanmıyorlar. Allah'ın onu sebep kılmasını talep ediyorlar sadece. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunun olmayacağını söylüyor. Zaten birçok halim... Burada zikredilen şeyin kafirlere benzeme babından olduğunu söylüyor. Yani imam şatı bir şefülizam ibridi diye bunun kafirlere benzeme, onların ameli gibi bir amel kalbetine olduğunu söylüyor. Bunun büyük küfür değil, küçük küfür olduğunu. Fakat benzerlikten dolayı Peygamberimizin sakındırma amaçlı böyle bir şey söylediğini söylüyor. Son olarak da bu adamlar böyle bir şey yapmamışlar. Öyle değil mi? İstediysen. İtikad etmemişler, dikkat edin buraya. İtikad etmemişler. İtikad edilip edilemeyeceğini sormuşlar. Cevabı aldıktan sonra da geri dönmüşler. Böyle bir meseleyi alıp Allah'a şirk koşan, hem buna itikad eden hem de itikad ettiğini amele geçiren hem de Allah'ın ayetleri ve Rasulü'nün hadisleri 1400 senedir okunmasına rağmen yaptığı amelden geri dönmeyen insanlara böyle bir hadisi kullandığımız zaman ne yapmış oluruz? Bütün müteşavviyon, muhkem nasları elimizi tersiyle bir kenara itip müteşabih kabilinden olan ve muhkem nasların ışığında yorumlanması gereken bir hadiste o muhkem nasları iptal etmiş oluruz ki Allah bu da kalbinde eğrilik olan insanların metodudur. İlimde derinleşmiş olanların metodlarından değildir. Tamam Burada Burayla ilgili sormak istediğimiz soru? Yok. Yok. Duak